¿Qué tal? Radyobox izleyenleri bir programda yeniden birlikteyiz. Akdeniz'in tanıkları programında. Bugün e, bir konukla birlikteyiz. Sayın Süleyman Dilgül, e, Orman Vendisi. Ancak Orman Vendisi'nden öte Antalya'nın e, iyi tanınan profesyonel turizm rehberlerinden biri. Antalya'nın tarihi, kültürü ve coğrafyası konusunda ile ilgili hem de ötesinde e, derin, bilgiye sahip çok değerli bir arkadaşımız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Giray. Sağ olun. Şimdi e, bizim bu programda <gülüyor> genellikle öngörüler konuklarla birlikte olmak. Böyle olunca da Akdeniz'in doğası, Akdeniz'in e, sosyal yapısı e, çok eski çağlardan beri e, gözetilmeden e, fark gözetilmeden e, ele alınıp bilgilenmeyi amaçlılar. İnsanımıza buyurmayı amaçlı. Bu bakımdan e, ciddi aldığımız bir program bizim. Çünkü kendi kültürümüzü yaratmaya dönük. Bunu gibi takdir edersiniz. Zaman zaman konuşup da e, birbirimizi iyi almadığımızı düşünüyorum. E, coğrafya çok belirleyici kültürün oluşmasında. Coğrafyadaki e, flora, fauna ve coğrafya umyanlar, çok önemli siz bu konuda Antalya'da birinci derecede bu konuda bilgi sahibi insanlardan büyüksünüz. Ne dersiniz? Özellikle Antalya ve çevresi itibariyle coğrafyanın önemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle benim birinci mesleğim ormancılık idi. Çok sevdiğim bir meslek. Hala da severim. Ayrıldıktan sonra rehberlik mesleğinde bir Ormancılıktaki doğayla bağlantı olayını koparmadan bir e, yola girmiş oldum. E, rehberlik deyince veya da biz rehberlik kurslarında işte arkeoloji, mitoloji, sanat tarihi, e, coğrafya e, içinde giderken e, gördüm ki e, bir başka güzelliğimiz de bizim bu ülkemizin e, florası yalnız Antalya'nın değil tüm Türkiye'nin bakıyoruz neredeyse tüm Avrupa'ya yakın bir bitki çeşitliliğiyle karşılaşıyoruz <gülüyor> neferlikle ormancılık veya bitkiler birlikte giderken bir bakıyorum ki o kadar çok iç içe bağlantılar açıklamalar, güzellikler karşımıza çıkıyor ki mitoloji dediğimiz olay birden bitkilerin içinde de kendini gösteri veriyor. <gülüyor> Bir bakıyorsunuz Antalya deyince tabi orman ağaçlarında ilk akla gelen sedir ağaçları, sedir ormanları. Direkt ki mitolojisi olmasa bile belirleyici bir şekilde hemen Gılgamış destanlarına kadar giderek Lübnan sedirleri, efendim bu Torosların sedirleri hemen kendini gösteriyor ve geçiyorsunuz Doğu Akdeniz'e bizim bu sedirlerin botanikteki adı Lütfan sediri diye geçiyor. Bir inceliyorsunuz ki, Kırgırmış Destanından itibaren Roma çağına ve daha sonraki yüzyıllara kadar Doğu Akdeniz'de sedir ve sedir ormanlarının etkisi binlerce yıl, binlerce yıl iz bırakmış, her olaya karışmış. ...bugünün nasıl e, petrolü e, Orta Doğu'da büyük bir e, olay sebebi bir birkaç yüz <gülüyor> yılı alıyorsa Sedir birkaç bin yılı almış. Mısır e, sarayları, firavunların sarayları, Hazreti Süleyman'ın sarayı hep Sedir'den, Sedir'den ve yok olmuş. Bugün Lübnan'da bayrağında Lübnan Sediri paralarında Lübnan Sediri'nin resimleri ama ormanı kalmamış. Evet. Bir şans eseri olarak da bizim bu Toroslar, toroslar Lübnan Sediri ormanlarının en güzel e, görünümünde olan yerleri e, Fethiye'den e, Alanya'ya kadar 100 bin hektarlık bir e, alanda saf sedir ormanları Doğu'ya doğru da Adana'ya doğru da karışık ormanlar olarak kalmış olması çok büyük bir avantaj. Evet. çok muymuş? Demek ki bu Sedir e, yani Uygard'ın bir döneminde inanılmaz vergi de etkici e, ve aralınan bir madde üzerine savaşlar çıktığını falan hatırlıyorum ben her türlüde yani savaşlar ve vergiler, evet. ödemeler Sedir'ler ödemeler Sedir ormanları yani. ödemeler. peki bu e, abicim, buraya özgü bir iki çeşidi olarak ...çok önemli bir teşhidi olarak... Ee, ...Sedir'in dışında... ...Akdeniz... ...bütüyoruz yüzünden... ...yani doğrultundan baksana... Genel Tarık'tan... ...Ris bir adı... ...bir genelleme yapabilir miyiz? ...Akdeniz... Ee, Akdeniz e, hatırlarsanız... <gülüyor> e, ...siz... E, ...Rektorant... E, ...başkanı olarak... ...dergi çıkarırken... ...benden bir istekte... ...olmuştum... ...kıpistilerin üzerine bir makale... ...yasara... ...Ris ve ben o zaman bir makaleyi elime alırken Maki'lerle başlar. Maki dediğimiz bitki dediğiniz gibi e, Cebeli Tarık'tan başlayıp Akdeniz'de Doğu Akdeniz'e kadar bilhassa kuzeyinde Akdeniz'in kuzeyinde e, alçak boylu ağaççıklar büyük orman ağaçları olarak değil de e, Maki bizim e, Türkçemizde çalı diye geçer. Fakat Akdeniz'de maki diye geçer. 50'den fazla 60-70 çeşit. O odur ağaçlıkların hepsine birden botanikçiler maki demiş. Şuradan geliyor Korsika'nın makyias diye bir mıntıkası var. Bir botanikçiler biraz kalabilir. makyias diye bir Korsika'da bir yerde botanikçiler Korsika, Korsika Adası'nda bu bitkileri tanımlarken hepsine birden yerin ismini vererek e, maki demişler, maki almışlar. Maki demişler, Avrupa dillerinde de, yalnız botanikçilerin adında değil, e, maki diye geçer bu çalılıklar, bu alçak boylu ağaçlar. Evet birkaç tanesini hemen sayım Keçi boynuzu, germe ağacının eşiği. Hayır bu yani o dört emiler abi. Maki sayılıyor. Maki sayımı çünkü onun boyu da ...4-5 metreyi ancak bulunuyor. fakat şimdi keçi boynuzu deyince bizim bu Doğu Akdeniz'e mahsus çöl bitkisi değildi. Fakat tutuyoruz, bakıyoruz. Evet. Eee Almanca'da Johannes Froth diye Sencan'ın e, veyahut da e, şeyin, e, vaftizci Yahya'nın vaftizci Yahya'nın bir de ekmeğiymiş gibi tercüme oluyor. E, Yahya ekmeği, Yuhannes Burad. Öyle mi? Onun dışında e, çekirdekleri değişmeyen çekirdekler olduğu için evet. e, Yunanca'da e, e, Karat Serat, Karat Karat e, Latince'de de Seratonia bitkinin adı Seratonia silikuastrum. Fakat e, tarihte altının e, ayarlanmasında karat sözünü e, buradan aldırmış oluyor. Bizim bu keçi boynuzu dediğimiz e, meyvenin içindeki değişmeyen ağırlığı değişmeyen çekirdek karata e, şey oluyor, e, öncülük oluyor ve o ismi kullanılıyor. Karat, ben yani, ve bu şekilde Peki ağırlığı değişmediği için, ağırlığı değişmediği ağırlığı değişmediği için hiç değişmiyor demektir değişmiyor kalsa. çok sert kalsa. çok sert ve karak suyu oradan geliyor çünkü ben rehberlik ve ormancılık sordum ki hani, doğru, doğru. bu şekilde meslek öyleydi sonra <gülüyor> rehber oldu baktım ki iç içe anlatılacak iç içe uğraşacak. o kadar konu evet, çıkıyor evet. ki insan karşısına demin hemen dikkatimi çekti e, kitapta e, Hasan Torlak diye evet. bir e, e, yazar. Değerli bir insan. İsterseniz burada bir ara verelim. Antalya için. Burada bir ara verelim. Bu arada siz aradığınız yeri kitapta bulmuş olun. Evet. Ee, biraz sonra yeniden devam edelim. Tamam. yani izleyenler kısa bir aramız var. Ee, Antalya ile ilgili bir e, kaç cümle buldum Hasan Torlağ'ın e, kitabında e, şöyle e, söylüyor Amerika uzaya gönderdiği uzay araçlarına Apollo der Batılı bilim kurgu yapıtlarında yine sık sık bu at geçer ama hiç bilimde Apollo'nun Antalyalı olduğu söylenmez. Evet. Sanki gökten inmiştir de Apollo <gülüyor> Batılılar sahiplenivermiştir ona bilmezler Apollon'un hala Antalya'da Likya dağlarında dolandığını ve bitkileri birer birer okşadığını. Ne güzel ifade bu gerçekten, pataralı, gerçekten, pataralı, gerçekten de Apollon Pataralı, pataralı evet. e, biliyorsunuz Altay Delfi'de 6 Altay Patara'da kışın evet. görev başındadır Şöyle. Apollon Tanrı. Evet. Öyle anlatılır. Evet. Evet. Ve e, yani, Olympos Dağı'na güta ağacı da defne. Defne. Evet. Defne ağacı defne bir ırmak tanrısının kızıdır. Bey kızıdır. Buna sahip olmak isterken isterken ağaç defne ağacı kız defne ağacına dönüşmüştür. Evet. Sahip olamamıştır Apollon. Evet. uzun bir mitolojisi, güzel bir Güler mitolojisi bir vardır şey. onun. Ona girersek epeyce bu uzun. Fakat da doğuya doğru gidip de Hatay, Antakya'daki <gülüyor> Harbiye taraflarına gidersek yine orada da defne ağaçları, evet. dev boyutlarda evet. defne ağaçları evet. e, yine de Apollo'nun izlerini süre süre gider. Evet, evet. Ee, Süleyman Bey tabii şeyin yaşaması için, topluluğun yaşaması için bu yaşadığı çevredeki iki örtüsünden faydalanması gerekiyor. Yani onun bütün tür işlemesi gerekiyor. Nasıl sediri kereste olarak kullanıyorsa evet. öteki bazı bitkileri de evet. ön üstünde yaşam Dayı gibi. hayat ile ilgili konularda kullanıyor. Evet. Örneğin zeytin üretimi. Evet. Zeytin de bize örgü yani değil Tabii O da Akdeniz'in. Akdeniz o konuda da biraz söz edelim ama bana ilginç gelen bir şey var. Yani Akdeniz'de bitki örtüsü Hı. anlamlı bitki örtüsü hep kuzeyde, Akdenizin kuzeyinde. Güneyi çöl ama kuzeyi inanılmaz bir bitki zenginliğine sahip. Evet. Değil mi? Or. Öyle bir or. Şey bir or. or. Evet, Zeytin zenginliği bilirsiniz. Zeytine biliyorsunuz bizim Ege'de kara kara altın derler. Yani oranın gelmiş geçmiş bin yıllara varan bir değeridir yalnız zeytinyağı ve yemeği olarak değil eski çağlarda petrolden de çok eski çağlarda işte kandillerde ıı, ışıtmalarda evet. ıı, zeytin ıı, kullanılmıştır evet. onun için ıı, yüzyılların bin yılların bir ıı, bitkisidir evet. Ege'de Akdeniz'de ama biz ıı, ne yazık ki birinci sırada değiliz ıı, zeytinde evet. belki alan olarak birinci sıradayız da bunu verimli tarlalar olarak yapamadığımız için diğer Akdeniz ülkeleri birinci ikinci sıraları yani almışlar. İspanya, İtalya, ben İspanya İtalya, İtalya gibi. Yoksa Anadolu zeytine onlardan daha alamamızdaki yani şey kaçinci? Dünyada, üç veya dördüncü sıradayız. 3 ve sıradayız. Ama alan o, itibariyle en geniş bizim. En geniş bizimki. Evet. Atena'nın da sembolü, eee, yani mitolojik. Yani, yani doğa kendi inan şeyi insana Şimdi, kendi inanışından karnını doyurmasına kadar evet. her alanda bir tür e, katkıda bulunuyor. Evet. Fakat bu, bu, bu konuda mesela şarapçılık da çok bir işte, e, şeyler. E, Avrupa'da, e, yani bizim Akdeniz Bölgesi'nde. Ama şarabın ana vatanı. Anadolu şey, nasıl evet. Özgen Acar geçen evet. de verdiği konferansta, <gülüyor> e, Orta Anadolu Kafkasya doğru bir yerler e, evet. betimlediyse evet. E, Hititler'de 2000 yıl evet. önce kullandıkları evet. sözcüklerin içinde Şarap. ilk defa derler Vine, hmm. Viyana Viyana. Evet. Viyana sözcüğü de zaten bizdeki bu vayinden evet. evet. şarabın Sözcük olarak ilk kullanıldı. Evet. Alman tabiplerindeki şeyi Anadolu'dan evet. çıkmadı. Yani İran, Batı evet. ve Anadolu evet. şeyi şimdi akıma geldi. Bunu bizimleri <gülüyor> sen söylemek istiyorum. Ee, Yahya Kemal'in bilgesi vardır. <gülüyor> Cemşit, Cem toplanma, evet. Cem, evet. toplanma. Cem, evet. yani şarabın evet. e, Orhan Veli'sindeki adı Cemşittir. Evet. Evet. Bez mi cemşitte devran ki evet. kaderlerle donar, evet. şerkişe sabese her raksın kaderle donar yani ders. Hani Odiyos öğrencilerle bir tane gelecek ya bu ucunda. Evet. Ona geleceğim şimdi. Ha, Diğer acısı. Şey, Diğer acısı evet. evet. geleceğim. Evet. Nasıl da şarap deyince Ömer Hayyam akla evet. gelir. Evet. Mitolojide de şarap deyince Dionizos akla gelir. Evet. Dionizos şarap tanrısı olarak, tiyatro tanrısı olarak evet. bilinen bir tanrıdır. Hatta Azra Eras'ın Ritovizi sözlüğünde, Dio, Nisos, Dio, Fransızların söylediği gibi, mon dieu, Tanrı, Nisada, Olimpos gibi, Zeus'tan daha önce daha büyük bir Tanrı gibi bir belirtti. Ve bunun da en büyük izyonu biz yine Anadolu'da. Anadolu'da. Işte o, ve onun, Anadolu'da. ve onun... İşte e, müritleri mi diyelim, erkek arkadaşları satürler, kadın arkadaşları menatlar, şarabı ilk, ilk bulup içip eğlenirler tiyatronun başı ve müzik dediğimiz olay da e, nefessiz azlar. E, müdünün de, müdünün de. Yeniz olsun bu müritleri pan ve e, işte bir haftada bin lira eğlenceleri eğlenceler yani, oldu. Defa. Aklım orada kaldı, bir türlü gidemedim, mesela gidemedim şey. e, ve e, oralar bu evet. şarabın evet. ve müziyen, Refsi e, evet. Sazların müziyenin evet. e, oluştuğu Bakın oluştuğu şey, yere nasıl böyle iç içe içi, giriliyor. Yani, yani, yani doğal, Yianizos, yaşam, Yianizos, evet. Bir inanç evet. toplum yani, yani. Evet. mesela kültür tiyatronun bir tapımından geldiğini Dionysos geldiğini Evet, yaptı. evet. yani onun onun taklidinden gelen Ona onu, demek. Olmuş, onu demek istedim evet. istiyorum evet. Zeus'a değil de Dionysos'a evet. tapınma yapılırken evet. Evet. bu evet. müzisyenler müzikleriyle başlıyorlar evet. ama çarabı içmişler ve oyunlarını evet. hatta tiyatroların halen de eski tiyatroların başlangıcı bu o, pan müziğiyle e, Dionysos müzikleriyle başlar evet. O satürler dediğimiz e, yaratıklar, yaratıklar tiyatroya başlangıç olarak. Ama ilki tapınma. Diyaniz olsa tapınma eğlenceleri olarak. Evet. Dağlık Yani ilham tanrısı. İlham tanrısı yani. olarak. Diyanizos'un e, süt içkisi şaraptır. Evet. Ve onun e, çevresindekiler evet. şarapla Esrime evet. moduna girip evet. e, şarap evet. Bir anlamda. Evet. Evet. Peki şey konusunda ne düşünüyorsunuz? bu buğday şimdi e, Neolitik Çağ dediğimiz insanların mağaralardan çıkıp da ev yapmaya başladıkları dönemde ekmeye pişmeye de başlıyorlar. Önce topluyorlardı biliyorsunuz evet, evet. Neolitik Çağ'da bir bakıyoruz ki bunun en büyük örneklerini tekrar bu Anadolu'da görüyoruz. İşte Çatalöğüt işte Hacılar ha. Burdur'daki Hacılar. Hacılar. Buralarda buralarda toprak ekilip biçiliyor, buğday ekilip biçiliyor. Evet. Ee, ve e, bunların e, fosil gibi olanlarını şeyde görüyoruz o, müzelerimizde görüyoruz. O. Sohbetimiz çok güzel ama bir kısa ara daha vereceğiz. Evet. Bu güzel sohbete kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli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 Sesli Gazete hafta içi her sabah saat 08.30'da ve akşam saat 18.15'te Hoşlaşır Doktor Suheil Batun'un katılımıyla radyo bağışlar. Ümit Dileli ile Sesli Gazete Sonra nedir bu laiklik ne? Allah'a şuna? Bir tarif edin diyorsunuz. E bu ne mene bir şey ya? Bu dini de işsiz Paralar toplamışlar. Ama sen ispatlayamazsan ben milletvekilliğinden çekilmeni istemiyorum. Çift televizyona iddianamenin kabulüne oy birliğiyle karar verildi. Sesli Gazete yine demokratik, çağdaş, layık bir Türkiye için sesini yükseltmeyi sürdürüyor. Ümit Vileli ile Sesli Gazete. Gerçekleri Sesli Gazete'den öğreneceksiniz. Buğdayın da memleketi diye Neolitik çağda Anadolu'ya getirdik işte Göbekli, göbekli bir Tepe. Bir de yani yeni taş çağı, tarımın başladığı çağı. Tarımın başladığı ve yani, yerleşik düzene geçtiği insanların mağaralardan çıkıp, toplayıcılıktan vazgeçip, evet. kendilerinin ekip biçtikleri zamanda bakıyoruz ki buğdayla karşılaşıyoruz. İşte Çatalhöyü, işte Göbekli Tepe yine yeryüzünün en eski Neolitik'e geçen bölgeleri işte Hacla. Fakat ben işte rehberlikle de biraz bunu espri biçimine sokarak yahut da değişik bir hava gelsin diye çok ciddi bilimin dışından çıkarak hemen aklıma kendi uydurduğum mudur yoksa diğerlerden yerlerden ördüğüm bir fıkramsı bir şey aklıma gelir. Anadolu'daki tüccarlar yalnız buğday un değil bir de bunu erişte dediğimiz, evet. erişte dediğimiz makarnaya çevirerek e, yaparlar yerler içerler ve a, diğer ülkelere de ihraç ederler tüm <gülüyor> böyle bir ka, kervan eşek ka, kervanları gelir e, Faselist'teki limanlardan diyelim ki İtalya'ya gönderiyorlar bu erişteleri evet. şimdi İtalyan tüccar var Türk tüccar var Türk tüccarın oğlu var Eşeklerde, heybelerde dolu bu erişte dediğimiz makarnalar. Ve bir kayalıklardan e, eşeklerden sıpa gibi olan küçük bir tanesi yuvarlanır. Ve heybelerden bütün makarnalar sağa sola saçılır. Çocuk da babasına baba sıpa gitti, sıpa gitti o makarnaya da Bakar, şey, İtalyan tüccar. Abi Demek ki bu makarnaların adı Spagettiymiş der ve İtalya'da oldum olası. O gündür bugündür getti, Sıp'a Spagetti Sıp'a diye bu dünyaya doyurulur evet, gider. Yani böyle babamız, bir yaratıcımı. çeşitleme gelip edilir aklımda. Evet. evet. evet. Bizim, yani bunu tek bir şeyle ağaç örtüsünde ağaçta da şöyle bir şey bir var. var. Siz bana katılır mısınız? bilmiyorum. Ağaçta yükseklerde oldukça kabuğunu kalınlaştırıp soğuğa direkçli hale getiriyor kendisini. Onun kerestesi daha güçlü oluyor. Mesela sedir en yüksekte. Onun altında ardıç var. Nüayet evet. bir evet. Akdeniz e özgürlükler. Ardıç belki tam olarak değil ama e, Akdeniz'de de yorum olarak ardıç var. Sedir evet. var, ardıç var. Karaçak. Evet. Tabi zaten ardıçla sedir Fakalar. parklarda görüyoruz buralarda. Evet. Fakat evet. o buralarda yabancı bir yerde hisseder kendilerim. ...kartta çok Yok. güzel, görkemli. Evet. Fakat asıl yeri onun... ...bin metrenin üzerindedir. Ve ama gittiği yerde 2200'e kadardır bizim dağlarda. Evet. 2200'den sonra da Sedir'de Sedir biter, ormanda biter. Orman da. Ağaç da biter. Öyle bir 2200'dür. 1000 ile 2200 arası. 1500 falandır o dediğimiz yani. yerler. herhalde. Yani biraz daha galiba yüksek. O dağlar. <gülüyor> 2200'e kadar evet. çıkar. <gülüyor> Tabii yukarılara gittikçe kalitesi evet. düşer. Akdeniz. Yani artmaz da Akdeniz bitkisi. Peki size bir şey... E. Şimdi bizim Akdeniz'de Ege gibi değil. Akdeniz'de dağlar denize hayal uzana. Evet. Dolayısıyla denizden itibaren bir defne zirve yapan Yukselen dağlar. Evet. Yani mesela evet. Finike çukuru ile Finike sahili Elmalı sahilini, <gülüyor> Adolus Elmalı'yı düşünün, Arada 60 kilometrelik bir mesafe var. Evet. Ama sıfırdan 3000 metreye evet. çıkıyor da sinsi de. Ya bu tehlikeli bir şey bu. Bu e, bu yapının bitkinin özgünleşmesinde oraya özgü olmasında bir etkisi var mıdır? Çok çeşitli olmasına neden olur. Evet. Birden yükselmesi, yükselmesi? E, toprağın e, değişimi, Hı. iklimin değişimi ve e, çok çeşitlerin oluşmasına. Onun için en çok e, bitki çeşidi Türkiye'nin bütün illeri içinde Antalya'dır. Evet. Antalya ve çevresi. Bu özelliğimiz, Bu özelliğimiz. Evet. Birden yükselir. Hatta hemen şunu bilirsiniz. Olimpos Dağı için dünyada dünyada denizden yani. 10 kilometre kadar mesafede bu kadar yüksek bir dağ yoktur denir. Öyle denir değil mi? Evet. Her çeşitlik var Olimpos Dağı. Yani evet. Olimpos Dağı, Tartalı Dağı. Tartalı, Tartalı Dağı, Dağı dediğimiz, evet. dediğimiz tabi ee, tabii evet. Güney Amerika'daki o, o atallar bunlar. Gelide çok güzel. uzakta eski dünyada kadar, diyelim, eski dünyada. kalıyorum. Evet, ama böyle diyelim. hemen hemen deniz kenarı yakın olarak başka bir yüksek daha yok. Işte. Bak, daha bakarsanız daha bakın görünen bu. Bu çeşitliliği çağırıyor Orada işte. evet. o kadar çok çiçek, bitki, hayvan türü ama ne yazık ki hayvanların kökünü kazımışız. ...ala geyik dediğimiz... güzel çamının evet. menşeinin olduğu... ...orijininin olduğu yerde... ...bizde 45 tane kaldı diyorlar... Evet. ...Avrupa'dan şurada burada üretmişler... ...kökü kazılmış durumda... Süleyman şimdi. Bey alageyik. biraz da fauna'ya girelim mi? Yani, girelim işte ondan. hemen... hemen ...ala geyik aklıma geliyorum. Peki yani girmeden önce bir tırnak açarak... ...bir şey öğrenmek istiyorum. Şimdi bizdeki bu doku... ...ilki dokusu... ...yani bizim konumuz evet. salt şey değil bizim Anadolu tığları değil. Evet. Bizdeki bu bilgi noktası yok. Örneğin Fransa'da var mı? Fransa'da, Akdeniz kıyılarında. İtalya'da var mı? E, Maki dediklerimiz de, orada da orada var. Orada da var. Ama belki bizdeki kadar çeşitli değil. Evet. Mesela Sedir bu... Yunanistan'da var mı? Yani e, size... Sedir Yunanistan'da yok. Yok. E, şu Bizde var. Bir kesiliyor Sedir. Elmalı'da kesiliyor, kesiliyor galiba. Kesiliyor. Evet. Yalnızsa şunu da belirtmek lazım. Dünyada dört, <gülüyor> dört Sedir türü var. Ha, ha. Himalaya dağlarında Himalaya Sedir var. Evet. ...bizim bu Doğu Akdeniz'de ve Toros'larda olan Lübnan Sedir'i... Evet. ...Kıbrıs'ta çok küçük bir yerde Kıbrıs Sedir'i var... ...ama bizimki kadar görkemli değil... ...özel... Özel. ...bir de Atlantik Sedir'i diye e, Cezayir, Fas oralarda... ...fakat bunlar bizdeki bu güzel e, Toros ormanlarının yanında e, adı geçmez... ...sadece Anladım. Himalaya geçer tabii... Anladım. ...fakat orada ulaşım yok... ...oran iki bin metreye kadar çıkar Sedir'ler bizde 2200'de ilginç. orada ilginç. Fakat da e, kullanma e, alanı oraların dar. Evet. Toros sediri deyince bizden ötede yok. Evet. Bizde. Şimdi ben Elmalı'da yıllar önce e, Elmalı'daki evlerin e, fotoğraflarını çekmeye. Çok, bütün aşağı yukarı evlerin evet. yapabildiğim kadarıyla iç ama genel olarak evet. dış mekanlarının bütün evlerini çekmiştim. Bir evin kapısı adalıydı. İçeri girdim. Selamun Aleyküm diye içeri evet. girdim. Bana ses gelene kadar duvarda bir... Yankılanma. Deri... Hayır. Giriş e, holinde evet. bir, bir sahneyle karşılaştım. Soldaki duvarda şimdi unutmuyorum. Evet. İnanın 4-5 metrekare genişliğinde bir yağmur çağla geyik derisiyle karşılaştım. Evet. Duvarı asmışlar. Evet. Evet. Yani mübarek etmiyorum çok büyüktü. Ben öyle bir şey görmedim. Ne büzelerde gördüm ne şeyde gördüm. Başka bir yerde gördüm. Duymadın evet. mı? Benekli. Çok, ben, geyip çok geyip, güzel bir. Çok İnanılmaz bir hayvandır o. Evet. E, o. O da bize özgü değil mi? Yani. Çağ. Yani. Hatta bu Toros, Batı Toros'lara Batı özgü. Toroslara. Şey, alageyik. Alagey. Mitolojide de var mı? Abdal Musa yani. mitolojisinde Burada var mı? Burada da geyik yani. var. Evet. Kaygusu'nun evet. kovalı alageyik hikayesinde geyik. Evet. Yani biraz da fauna hakkında evet. şey yapalım mı biraz böyle hayvanın? Ee, şimdi bitkilerde söyleyecek sözün çok bağlantılı olacak. şey yok. Fakat yani... da faunaya geçince evet. işte ormancılıktan kalma bazı bilgilerim var. Ala geyik. Elmalı kara ormanları o taraflarda vaşak vaşakla karşılaştık. O da kökü katılmak üzere güzel bir hayvan Çok, güzel bir, çok bir güzel, hayvan. güzel bir hayvan. Ee, onun dışında e, işte e, keklikti tavşandı bunlar zaten evet. zaten var. Evet. E, Leylaklar göçmen kuşlar olarak gelir yerleşirler. Kumucada o, o şimdi. E, Sepse heykeli diye olan birinin üstünde o, o her o, sene herhalde. görürdük, şimdi o kayboldu gelmiyor, küştü herhalde. herhalde gelmiyor. Gelmiyor o, var. Yani o kırlangıçlar işte, var. şeyi bitirdik, değil mi? Herhalde Değiletim o, o Aa, direktle fazla uğraşınca evet. demek ki beni buradan kovdular. istedi yani, oraya şey. gelmiyor Bir de e, benim bu dochema altı ile ilgili çalışmalar sırasında e, döşeme altında kurutulan bir göl var. Hı. Olacak mı? Hı. O tam döşeme ağzının hatırladın mı? Evet. Geziver. Gezis git O antik döşeme, döşeme ağzının ağzını, ağzını. ağzını. orada. E, Baya böyle ciddi bir göl var orada. Evet. O gölü kuruttular. 40 göl gölne bağlantılı olarak evet. kuruttular. E, o göl kurutulmadan önce ciddi bir su kuşu vardaydı. Evet. Oradan ciddi bir su kuşu vardayının olduğunu anlattılar. O gölü çok hayal meler hatırlıyorum ben. Zaman zaman da şey tutuyor orada. Su tutuyor. Ee, hatta kırk, su, çok yağmur yağdığı zaman 40 göz gözlüde o göl birleşiyor. Yani arada bayağı ciddi bir mesafe olmasına evet. rağmen birleşiyor. Yağmur suları yağmur bitince sular çekildiğinde çekildiği yerlerde büyük balık büyük balık yüklüyor Yani iki tanesini bir eşeğe yüklediklerini ancak o şekilde taşıyabiliyor. Sazan evet. balıklar. Evet. 40 yıl gördüğün balığı orayı basardı. Evet. Hem de bir takvim verdiler bana. Dediler ki armudun çiçeğe doğduğu zaman buraları su basar. 40 yıl gördüğün balığı basardı evet. buraları. Balık balık o, o kadar, kadar ilgi çok ilginç. Onda orada ilginç. ben hatırlıyorum bizim Antalya'dan. Evet. E, biz sizi konuk ettik ama ben şimdi bak şimdi Antalya'nın bu eski halinde 2000 kaza'nın evet. olduğu yakın çevredeki otopark kadar kullanılan eski halı orasıydı. Orada. E, su, sebze meyveyle birlikte su kuşları Hı. bulunan su kuşları keklikler, tavşanlar, ördekler, ördekler mekeler evet. orada satılırdı yere konur asılır Hı. ya evet. da oradan satılırdı. Hı. Şimdi demek ki hep oradan geliyor. Evet. küçük su büyük kekliklerine. Onlar hep kökü kazanır. E, Tabi Türkiye'de e, fauna olayı da çok büyük. Yani tüm Avrupa'daki kuş çeşitlerinden daha fazla. Türkiye'deki kuş çeşit. Ee, biliyorsunuz peki. Burdur, Burdur Gölü'nde dik kuyruklu. Özgür'ün yanının %70'i orada konaklıyormuş. Oltur yani. gölünde. Oraya insan yani, yani. O da göçmemişler. O da göçmüşler. Göçmüş göçmüş göçmüş evet. Şeyle peki, eee, böyle kısaca değiniriz de ama bizim Akdeniz özgü e, kuş türü. Yani bizim buralara özgü, evet, özgü. Evet, kuş türü oynunu bilemeyeceğim. Evet, yani <gülüyor> e, mutlaka var mı? Evet, mutlaka. mutlaka. Evet. Sizin o Alınan. kitabınızdan Alınan. E, ben bir alıntı yaptım, bir döşeme evet. altı çalışmasını. Evet. O da şuydu. E, dağ keçisi, Allah'ın. E, dağ keçisinin boynunu, yüz, yüz kıpık evet. evet. Onu aldım, o çok önemli bir evet. yerdi. Evet. Ee, Şimdi o işte bizim onlar da davalanmış evet, yani. Geçim davalanmış. Evet. Ve Türkiye'de vurulan en Ondan, uzun boynuzlu, on üstünde ıı, saptanan ıı, şey yok. olmadı, 140 cm olmadı. Çok etkilendiğim bir olaydı benim o. Evet, o Çünkü o. vuran kişiyi de tesadüfen e, İstanbul'da tanımıştım ya bir diye şey Alman Ormancı. Biz de yok adamın çorap. Evet, evet. evet. Bizim, neydi Mustafa eee onun kitabında beydağlara efsane, efsane söylerde de bir atınca, e, bu e, şeyle dağkisiyle ilgili bir efsane, efsane anlatır orada evet, nasıl da birbirine e, uyma hale, uyumlu hale e, gelmiştir diyor e, yani, ormancının romanında ormancının kitabında da, dağ hala dağ taraflarında bir e, şey o, var bir ara Antalya'da Termessus civarında yılda e, 20-25 tane e, vuruluyordu. Tabi 7 yaşını geçmiş olacak ve boynuzları da santim, izinli olarak 70 santim geçmiş olacak diye evet. e, erkekleri tabi vuran. E, fakat da, daha da üresinler diye bırakıldı. Bırakıldı şimdi Akdeniz tarafında giden gelmez dağlarında da Türk e, av devam ediyor. Devam ediyor. Kaçak avcılık e, o kadar eskisi gibi değil. Eski biraz... gibi değil. Azaldı yani, yani, koruma bağlamı evet, koruma o, bağlamında olur. o var. Bir de bir şey var bu koruma bağlamında benim çok hoşuma giden. Birkaç yerde gördüm ben onu, tanık oldum ve son derece böyle teşvik edici şeyler söylemiş, konuştuk, sohbet ettik. Köylerde bazı muhtarlar dağ köylerinde keklik yetiştirip, köylüye keklik yetiştirip ormana salıyorlar. Yani avlanma yasak diyorlar. Yani biz evet. artık keklik sesi duymak istiyoruz. Evet. Keklik etmeye yapmak evet. istemiyoruz. Keklik sesi duymak istiyoruz. Yaygınlaşsa evet. çok güzel. Çok, çok güzel şey, bir takip, şey olur. Takip, Fakat takip, orada takip. da şöyle bir şey var. Hayvan, mesela bizim şeyde ıı, Akpash köyü var, Selik'te bu evet. ıı, şey mağarası, Zeytintaş taş mağarası olduğu köy. Gittiniz mi zeytin taş mağarasına? Bir, yani orayı evet. açmayın. Evet. Mutlaka gidin. Yani evet. o, oraya, o turların içine Çok o mağara, İnanılmaz bir evet. mağara. Bu ıı, ben zevkle söyleyebilirim. Orada bunu denemişler Hı. ve aşağı yukarı 300-400 kenti kenti davara salmışlar. Evet. Fakat hayvan. Ben tanık oldum, gördüm yani. Hmm. Doğada yabanda pek evet. gördüm bu evet. Hayvan insana alıştığı için evlerin çevresinde dolaşıyor. Dolaşıyor köpeklere yem oluyor. Böyle bayağı aslında. Yani <gülüyor> böyle bir e, tatsız evet, şey var. Doğru. Fakat toplumsal bilincin gelişmesi açısından evet. ilginç, e, ilginç evet, bir şey, evet. değerli bir şey. Evet bence de öyle bir şey. Peki başka ne söylersiniz? Çiçek türünden de söylersiniz. Çiçekler bambaşka bir dünya. Şimdi evet. e, Şubat, Mart ayında Olympos'a giderken hiç unutma o anemona dediğimiz ya. sanki 3-5 e, renk ama en bir çeşit renk varmış gibi bir halı gibi kendinizi kay kaybedersiniz. Evet. Onun da bir mitolojisi var. Evet. Diyor ki işte e, Kıbrıs'ta e, bir e, Mersin ağacından e, Adonis doğar evet. Adonis o kadar güzel bir çocuktur ki ne Persephone ne Afrodit kimseye vermek istemez fakat diğer tanrılar, tanrıçalar kıskanırlar bir yaban domuzu musallat ederler Adonis'e evet, evet. ve yaban domuzu onu yaralar ve öldürür Afrodit e, öyle üzülür ki onun kanından bu anemonalar Manisa lalesi gibi dediğimiz Manisa lalesi ayrı gerçi evet. bu rengaren çiçekle ve e, Avrodit'in gözyaşlarından da e, beyazları bu anemonoları oluşur. Fakat gençliğin çabuk gelip çabuk gidişi gibi birkaç hafta içinde bir gözükür ve kaybolurlar. Yani, o unutulmaz bir e, güzellik. E, Şubat ayında e, olimpos, çıralı o taraflardaki anemonolar, çiçekler... Gerçi çiçek eksik olmuyor Antalya, Antalya kıyılarında evet, eksik evet, olmuyor. Evet, Tabi ilkbaharda bambaşka bir. Ya yani, bu yani, çalılar var mesela sılcan çalısı diye bir çalı var. Sarı çiçekli çalılar, sılcan, sılcanı var. Mesela bu bizim Çubuk Boğazı'nın bir bölümü sılcanlı boğazıdır. Evet, rengi boğazı. nasıl? Rengi yeşil, yeşil. çabuk çiçekli çiçeğin, çiçeği yok. Çiçeği yok. Ee, böyle kat gibi yaprağı var, küçük yaprakları var, kalbe benzer. Evet. Dikendi, dikenli, dikenli. Sincanlı boaz diyorlar. Yani sincan e, bitkisinin yani çok olduğu boaz. Dikenli sarmaşık olmasın. Dikenli sarmaşığa benzer ama tam değil. Küçüksa deniyor ona. Dikenleri Sırcanlı. var tamam. ve yaprakları dediğiniz gibi kalp şeklinde yapraklar. ama şeklinde. Mercimek büyüklüğünde de kırmızı meyveleri. Evet. Olur. Onun o olabilir belki. Fazla evet. tür evet. oralarda A rastlıyoruz. Şey gibi rastlıyoruz. Rastlıyoruz. Bizim bu döşeme altı çalışması sırasında bir e, çok bitki şey Mesela e, bir bitki var. E, yaylaya giderken burayı e, çit ambarında saklıyorlar. Çit ambarı dedikleri bir ambarda saklıyorlar. Hı. Nedir çit ambarı? Çit ambarı burayı e, yoruyorlar. Evet. Altını iyice besliyorlar. Evet. Yani zarar görmemesi hem ben evet hem zarar görmemesi için üstünü e, zengin bitkilerle kapatıyorlar. kapatıyorlar. Yani hayvan bile yaklaştığında fareler, fareler yaklaşmasa bile onları pek pek biliyor ki. Biliyor. Onların komuğa gelmeyeceğini, da. her hayvanların gelip gelmeyeceğini, gelip, gelmeyeceğini onunla kapatıyor. Onun üstüne e, tekrar çalılarla evet. çiğ de örüyorlar evet. o kümenin üstüne. Bütün köy belli yerlerde kendi kümesini kuruyor. O dediğim şekilde rejitor koruyor. İlaç olan evet. bitkiyle rejitor. Evet. Zararlı hayvanlar. Ee, bitkilerin, çiçeklerin o, o kadar zaten e, tıbbın e, ilaçların kökünde Hipokrat 450 bitkiler e. ilk ilaçları yapan insan. Hipokrat yemin eden doktorlar bugün doktorlar onun, adına onun adına yemin ediyorlar. Ve Galen dediğimiz bergamalı galende galen çözümü diye bitkilerle, çiçeklerle bunlarla ilgili ilaçları 1700 yıllarına kadar galen usulü devam eder. Fakat ne zamanki kimyasal maddeler ortaya çıkınca bitkiler örnek alınmasına karşın kimyasal maddeler devreye girmiştir. Yoksa doyada bütün hastalıkların her şeyin çaresi zaten doğada, doğada. var ve bu bitkilerde vardır. Etki sonunda da Florida'da vardır. Meşe ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Meşe çok müthiş bir ağaç. Meşe e, sedir kadar, ardış kadar uzun ömürlü bir ağaç. Ee, Keresesi çürmez. Ee, üzerine çok o, öyküler olan bir ağaç. ...türküler var... ...meşeler güvenmiş var... Güvermiş ...gibisine... Ee, ...ve meşenin de... ...dünyada 400 çeşitinden bahsedilir... ...bizde de 40-50'si var... ...Antalya'daki... ...bodur olanlara kermez meşesi diyoruz... ...o e, meyvelerini... ...keçiler e, severek yerler... Bunlar maki Hı. elemanı fazla boylanmazlar. Olsa olsa 5-6 veya 7 sekiz metre. Yaprakları dikenli midir? Dikenli olanlara kermes evet. meşresi Pinar mıdır aynı zamanda? Onun? Pinarla ikisi karıştırılır. Pinarın şeyi yaprakları batıcı değildir. kermezinki ki batı, batıcıdır. Anladım. Ama görünüş olarak hemen hemen aynıdır. Anladım. Fakat o büyük ağaçlar Muratpaşa Camisi'nin yanındaki nun da bir değişik başka bir adı var. Biz bunları latinceden işte hepsine coercus deniyor da hı hı. fakat e, ikinci adları bunların ne olduğunu e, ortaya koyuyor. E, öyle büyükleri de var meşelerin evet. Bizim, e, tabii. Bizim kızıl mı? Beşim altında. Evet. Yani benim o meşe e, çok böyle özel bilgim var. Mesela şeyde Kaşın Kasaba. Evet. Çukuruna bakan Kuzey Yamaçlar. Evet. Evet. ciddi bir meşe popülasyonu var. Evet. Çok ciddi ama. yani yoğun. Ama bu tarafında yok. Deniz tarafında evet. yok. Denize bakan yamaçlar da var. Ama karşısında yok. Ve odunu ateşi çok dayanıklı olduğu dayanık için o, işte o, köylüler onu odun o, olarak çok o, tarih ediyor. Bir de, de palamutun yani. olduğunu yani O meyvesi, palamut, meşe palamutu. Palamut, u. palamut u, ıı, bu de deniz tabak. Ta evet, tabak. Sepicilikte evet, kullanıyor. Onda yani. şeyde rastlarız çok. Buralarda pek rastlamadım. Ben de ayvalık etrim taraflarında evet, çok. Bizim şeyde rastlarız. Var. Bizim döşeme altında var. Orman olarak oralarda var. Orada vardır. ciddi ciddi beşe evet. popülasyonu var. Evet. Bir de bin var. Evet. Bu bir meşe var. Nasıl bir Evet evet. Bunlar şeyde kullanılıyor. Ya Süleyman Bey, çok güzel bir sohbet oldu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gerçekten. Sağ olun teşekkür ederim. İnşallah ileride. Tekrar. Çok güzel Peki. şeylerimiz var dile getirmek wow. için. Wow. Yani, Yerde mitolojik ocağımız var. Güzel mitolojiye alırız. Değil mi? Çok. Ab ab ayrı bir ab ayrı bir alem ab ayrı, ayrı, ayrı, ayrı bir alem. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Eğer izleyenler bir programı daha bitirdik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın. Amen.